Teknolojinin karanlık yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Banu o kadar çok iş yapıyor ki yorgunluktan bitap düşmüş durumda ve kendini şu anda tatil beldelerine vurmuş vaziyette dolayısıyla yine Banu'nun yerini ben aldım bu hafta teknolojinin karanlık e, yüzü köşesinde Murat Lostar'la birlikte. Murat bir şey soracağım sana bu Bankalar Birliği'nden gelen e-mail'e karşılık, karşılık olarak şifreni yazdın mı?